Bu mebusana hitap, namaz kılanlara altmış mebus daha ilave eder, namazgah olan küçücük odayı, büyük bir odaya teptil ettirir. Bu parça, mebuslara ve umum kumandanlara ve ulemalara okutturulmakla, reisle şiddetli bir münakaşaya sebebiyet verir. Bir gün divan-ı riyasette, elli altmış mebus içinde, karşılıklı fikir teatisinde Mim Kemal Paşa, ''Sizin gibi kahraman bir hoca bize lazımdır.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 O zaman 150 bin banknot vermeye karar verdiler. Bunun üzerine bunu mebuslar imza etmelidirler der. Bazı mebuslar diyorlar ki yalnız sen medrese usulüyle sırf İslamiyet noktasında gidiyorsun. Halbuki şimdi garplulara benzemek lazım. Bediüzzaman o vilayeti şarkıya alemi İslam'ın bir nevi merkezi hükmündedir. Fenunu cedide yanında ulumu diniye de lazım ve elzemdir. Çünkü ekser enbiyanın şarkta, ekser hükemanın garpta gelmesi gösteriyor ki, şarkın terakkiyatı dinle kaimdir. Başka vilayetlerde sırf ünunu cedide okuttursanız da, şarkta herhalde millet, vatan, maslahatı namına ulum-u diniye esas olmalıdır. Yoksa, Türk olmayan Müslümanlar, Türkiye hakiki kardeşliğini hissedemeyecek. Şimdi, bu kadar düşmanlara karşı teavün ve tesanüde muhtaçız. Hatta, bu hususta size bir hakikatlı misal vereyim. Eskiden Türk olmayan bir talebem vardı. Eski medresemde hamiyetli ve gayet zeki o talebem ulûmu diniyeden aldığı hamiyet dersiyle her vakitlerdi. Salih bir Türk elbette fasık kardeşimden ve babamdan bana daha ziyade kardeştir ve akrabadır. Sonra aynı talebe talihsizliğinden sırf maddi fünunu cedide okumuş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 hep bu mezkür niyet ve tasavvurunun neticesiydi. El-Hut ve Tuşşamiye, Sünühat ve Lemaat gibi bazı eserlerinde de görüldüğü gibi şu istikbal zulumatı ve inkılapları içerisinde en gür ve en muhteşem sada Kur'an'ın sadası olacaktır diye beyanatı vardı. Abbasileri müteakiben alem-i İslam içinde İslami idareyi ele alan Türklerin bin senelik muazzam idaresinden ve hilafet sürmelerinden sonra bütün dünyayı dehşete veren bir harbi umumi meydana gelmiş, Osmanlı devleti inkiraz bulmuş, İslam'ın ebedi düşmanları, merkez hükümeti istila ederek, Müslümanlığın mahvolduğu kanaatına varmışlardı. İşte Bediüzzaman, ilahi kudretin tecellisiyle ve ihsanıyla, böyle en elzem bir vakitte, dine revaç verebilecek bir teşekkülün zuhuru dolayısıyla ve kendisi de beraber çalışmak ümidiyle Ankara'ya gelmişti. Avni ilahi ve mucize-i peygamberi ile düşman taarruzlarını defeden ve milletin idaresinin başına geçen yeni hükümet-i cumhuriyede doğrudan doğruya Kur'an'a istinat eden ve alemi İslam'ın vahdetini noktayı istinat yapacak ve İslamiyetin hakikatinde mevcut kuvve-i ulviye ile maddi ve manevi medeniyeti meydana getirecek bir niyet ve gayeyi bulundurmak ve aşılamak üzere mecliste çalışıyordu. Fakat pek kuvvetli maniler karşısına çıktı. Âlemi i İslam'a alakadar eden ve 1300 yıllık ümmetin dehşetli tehlikesinden istiaze ettiği, Allah'a sığındığı bir zamanın ve fitneyi ateşlendireceklerin kimler olduğunu anlamış bulunuyordu. Bir gün riyaset odasında Mim Kemal Paşa ile iki saat kadar konuştular. İslam ve Türk düşmanlarının arasında nam kazanmak emeliyle, şairi İslamiye'yi tahrip etmenin, bu millet ve vatan ve Âlemi İslam hakkında büyük zarar tevlid edeceğini, eğer bir inkılap yapmak icap ediyorsa, doğrudan doğruya, İslamiyet'e müteveccihen, Kur'an'ın kutsi kanun-ı esasisi noktasından yapmak lazım geldiği mealinde ihtarlarda bulunur ve şu temsili ders verir. Mektubat, sayfe 413. Mesela Ayasofya Camii, ehli fazıl ve Kemal'den mübarek ve muhterem zatlarla dolu olduğu bir zamanda, tek tük sofada ve kapıda haylaz çocuklar ve serseri ahlaksızlar bulunup, Camiin pencerelerinin üstünde ve yakınında, ecnebilerin eğlenceperest seyircileri bulunsa, bir adam o camiye girip ve o cemaat içine dahil olsa, eğer güzel bir sada ile şirin bir tarzda Kur'an'dan bir aşır okusa, o vakit binler ehl-i hakikatın nazarları ona döner, hüsnü teveccühle, manevi bir dua ile o adama bir sevap kazandırırlar. Yalnız haylaz çocukların ve serseri mülhitlerin ve tek tük ecnebilerin hoşuna gitmeyecek. Eğer o mübarek camiye ve o muazzam cemaat içine o adam girdiği vakit süfli, edepsizcesine fuhşa ait şarkıları bağırıp çağırsa, raks zıplasa, o vakit haylaz çocukları güldürecek, o serseri ahlaksızları fuhşiyata teşvik ettiği için hoşlarına gidecek ve İslamiyet'in kusurunu görmekle mütelezziz olan ecnebilerin istihzakârâne tebessümlerini celbedecek. Fakat umum o muazzam ve mübarek cemaatin bütün efradından bir nazarı nefret ve tahkir celbedecektir. Esfali safiliğine sukut derecesinde nazarlarında alçak görünecektir. İşte aynen bu misal gibi âlem-i İslam ve Asya muazzam bir camidir ve içinde ehli iman ve ehli hakikat o camideki muhterem cemaattir. O haylaz çocuklar ise çocuk akıllı dal kavuklardır. O serseri ahlaksızlar Frank Meşrep, milliyetsiz, dinsiz heriflerdir. Ecnebi seyirciler ise, ecnebilerin naşir-i olan gazetecileridir. Her bir Müslüman, hususan ehl-i fazl ve kemal ise, bu camide derecesine göre bir mevkii olur, görünür. Nazarı dikkat ona çevrilir. Eğer İslamiyet'in bir sır resası olan ihlas ve rıza-i ilahi cihetinde, Kur'an Hakimin ders verdiği ahkam ve hakiki kutsiyeye dair harekat ve amal ondan sudur etse, lisan-ı hali manen ayatı Kur'aniyeyi okusa, o vakit manen i İslam'ın her bir ferdinin virdi zebanı olan Allahum nafir lil mu'minin duasında dahil olup hissedar olur ve umumu ile uhuvvet kerane alakadar olur. Yalnız, hayvanatı ı evinden nev'inden bazı ehli dalaletin ve sakallı çocuklar hükmündeki bazı ahmakların nazarlarında kıymeti görünmez. Eğer o adam, medar-ı şeref tanıdığı bütün ecdadını ve medar-ı iftihar bildiği bütün geçmişlerini ve ruhen noktayı istinat telakki ettiği selef-i salihinin caddi nuranilerini terk edip, heveskerane, hevaperestane, riyakerane, şöhretperverane, bidakerane işlerde ve harekatta bulunsa, manen bütün ehli hakikat ve ehli imanın nazarında en alçak mevkiye düşer. Ittakuf firasetel mukmini fe innehu yamduru bi nurillah. Sırına göre ehli iman ne kadar âmi ve cahil de olsa aklı derk etmediği halde kalbi öyle hotfuruş adamları soğuk görür, manen nefret eder. İşte hubbu caha meftun ve şöhret perestliğe müptela adam ikinci adam hadsiz bir cemaatin nazarında esfeli isafiliğine düşer ehemmiyetsiz ve müstehzi ve hezeyancı bazı serserilerin nazarında muvakkat ve menhus bir mevki kazanır. El-Ahillâ'u yevmeyizin ba'duhum liba'dın aduvun illel muttakîn sırrına göre, dünyada zarar, berzahta azap, ahirette düşman bazı yalancı dostları bulur. Birinci suretteki adam, farazâ hübbücahı kalbinden çıkarmazsa, fakat ihlas ve rızâ-i esas tutmak, ve Hübbücah'ı hedef-i etmemek şartıyla bir nevi meşru makam-ı manevi, hem muhteşem bir makam kazanır ki, o Hübbücah damarını tamamiyle tatmin eder, bu adam az hem pek az ve ehemmiyetsiz bir şey kaybeder, ona mukabil çok hem pek çok kıymetdar, zararsız şeyleri bulur. Belki birkaç yılanı kendinden kaçırır, ona bedel çok mübarek mahlukları arkadaş bulur onlarla ünsiyet eder veya ısırıcı yabani eşe karılarını kaçırıp, mübarek rahmet şerbetçileri olan arıları kendine celbeder. Onların ellerinden bal yer gibi öyle dostlar bulur ki, daima dualarıyla Abu kevser gibi feyizler, alem İslam'ın etrafından onun ruhuna içirilir ve defter amaline geçirilir. Mim Kemal Paşa itiraz ile, içindeki niyet ve halet-i rûiyesini ifade ile Bediüzzaman'ı kendine çekmek ve nüfuzundan istifade etmek ister. Ve Bediüzzaman'a mebusluk, hem Darül Hikmet'teki eski vazifesini, hem şarkta Şeyh Sünusi'nin yerine vaiz umumi, hem bir köş tahsisi gibi teklifler yapar bediül zaman rivayetlerde gelen eşhası ahir zamana ait haberlerin mühim bir kısmını ve hürriyetten evvel İstanbul'da tevilini söylediği hadislerin ihbar ettiği ahir zamanın dehşetli şahıslarının alem İslam ve insaniyette zuhur ettiğini görür ve yine gelen rivayetlerden onlara karşı çıkacak ve mukabele edecek olan Hizbül Kur'an hakkında o zamana yetiştiğiniz zaman siyaset canebiyle onlara galebe edilmez. Ancak manevi kılıç hükmünde icazı Kur'an'ın nurlarıyla mukabele edilebilir. Tavsiyesine müraatla Ankara'da teşriki mesai edemeyeceği için kendisine tevdi edilmek istenen mebusluk, Darül hikmet İslamiye gibi Diyanet'teki azalığı, hem vilayeti Şarkiye vaizi umumiliği tekliflerini kabul etmez, kendisini fikrinden vazgeçirmek için çalışan ve Ankara'dan ayrılmamasını rica için, istasyona kadar gelen bir kısım mebusların da arzularına uyamayacağını bildirerek, Ankara'dan ayrılır. Bana gider ve orada hayatı ı içtimaiyeden uzaklaşarak, Erek Dağı eteğinde, Zernebat suyu başında bir mağaracıkta idame hayat etmeye başlar. Ankara'daki hayatına dair Risale-i Nur'dan bir parça, 23. Lem'a Tabiat Risalesinden. 1338'de Ankara'ya gittim. İslam ordusunun Yunan'a galibesinden neşe alan ehli imanın kuvvetil efkarı içinde gayet müthiş bir zındıka fikri içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için desasane çalıştığını gördüm. Eyvah dedim, bu ejderha imanın erkanına ilişecek. O vakit şu ayeti kerimenin bedahet derecesinde vücut ve vahdaniyeti ifham ettiği cihetle ondan istimdad edip. O zındıkanın başını dağıtacak derecede Kur'an-ı Hakim'den alınan kuvvetli bir bürhanı Arabî bir risalede yazdım. Ankara'da yeni gün matbaasında tabettirmiştim. ettirmiştim. Fakat maalesef Arabi'yi bilen az ve ehemmiyetle bakanlar da nadir olmakla beraber gayet muhtasar ve mücmel bir surette o kuvvetli bürhan tesirini göstermedi. Maalesef o dinsizlik fikri hem inkişaf etti hem kuvvet buldu.